Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun bana anlatır mısın? Peygamberimiz İslam'a Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi. Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir? Peygamberimiz bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi. Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber. Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağı merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar. Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştır. Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular. 116. bölüm Müslümanlar muzaffer oldukları Hayber'den Medine'ye doğru yol almaktaydılar. Hem bir tehlikenin önü alınmış, hem de Allah'ın lütfuyla pek çok ganimet elde edilmişti. Müslümanlar nihayet rahat bir nefes almışlardı. Ordu tekbirler ve tehliller eşliğinde ilerliyordu. Allah'u Ekber Kebîrâ Allah'u Ekber Kebîrâ Velhamdülillâhi Kethîrâ Velhamdülillâhi Kethîrâ Subhânallâhi Bukhretâ ve durana la ilahe la ilahe ordu ilerlerken karşılarında bir grup belirdi ensarın hiç tanımadığı muhacirlerinse aşina olduğu insanlardı bunlar uzaktan kim oldukları seçilemiyordu Peygamberimiz bineğinden indi ve hızla bu gruba doğru yürümeye başladı. Daha önce böyle bir şeye şahit olmayan Ashab-ı Kiram şaşırmış olanları izliyordu. Karşı taraftan da biri Peygamber Efendimiz'e doğru koşmaya başlamıştı. Allah Allah! Allah, Allah. Kim, var, Kim bunlar bu acaba? 25-30 kişi ya var ya yok. Nereden geliyorlar ki? Evet baksanıza karşısından da koşarak gelen bir adam var. Peygamberimiz de ona doğru koşmaya başladı. Peygamberimizin böyle yaptığını hiç görmemiştim. Tanıdığı biri olsa gerek. Nasıl da sarılıyorlar birbirlerine. Peygamberimiz onu alnından öptü. Kim ki bu adam? Bu Cafer. Cafer bin Ebi Talib. Sen tanıyor musun onu Zeyt? Nasıl tanımam? Ali'nin abisi mi? Hani şu Habeşistan'a hicret eden. Ta kendisi. Peygamberimizin amca zadesi. İsmini hep duyardık. Peygamberimizin heyecan sebebi anlaşıldı. Şimdi birlikte yanımıza yaklaşıyorlar. Peygamberimiz ne kadar da mutlu bakar mısınız? Onlar kardeş gibi, hatta kardeşten de ötedirler. Resulullah Cafer'i hep hasretle iade ederdi. Hamdolsun sonunda kavuştular. Peygamberimiz Hazreti Cafer'i görmekten o kadar mutlu olmuştu ki, dilinden şu sözler dökülüverdi. Hangisine sevineyim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in dönüşüne mi? Habeşistan muhacirlerinin geri dönüşü ana yurdu Mekke olan dostlarını çok sevindirmişti. Kısa sürede onlar için birer ev ve geçimlerini sağlayacak birer iş ayarlandı. Onlar da Medine'deki hayatlarına hemen uyum sağladılar. En büyük mutlulukları dinlerini özgürce yaşayabildikleri bir ortamda peygamberimizle birlikte bulunmaktı. Hazreti Cafer'in eşi Esma binti Umeys, kendisi gibi zamanında Habeşistan'a hicret eden Hazreti Hafsa'yı ziyarete gitti. Hafsa, Hazreti Ömer'in kızıydı. Esma, hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk Hafsa'm. Nasılsın? Hamdolsun, çok iyiyim. Gel oturalım şöyle. Seninle uzun uzun sohbet etmeyi özlemişim. Fırsat bulunca geleyim dedim. Ne iyi etmişsin?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 Gurbet çok zor. Neyse ki artık beraberiz. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Neler yaptın orada? Anlatsana. Sen döndükten sonra iyice yerleştik. Necaşi'nin özel izni dolayısıyla kimse bize karışamıyordu. Ama hep toplumdan dışlandık. Bir avuç Müslümandık ve birbirimizden başka kimsemiz yoktu. Zor günlerdi. Bizi memleketimizden çıkmaya zorlayanlar nasıl hesap verecekler bilmiyorum. Onların kiini hala geçmedi. Mekke'yi terk etmemiz de yetmedi. Her fırsatta bize saldırıyor, kökümüzü kazımaya çalışıyorlar. Siz yokken neler yaşandı neler. Ama Allah onların tuzaklarını başlarına çevirecektir. Merak etme. Öyle. Allah yaptıklarının bedelini ödetir. Üç çocuk gördüm o gün yanında. Onlar senin miydi? Evet. Abdullah, Avm ve Muhammed. Üçü de Habeş diyarında dünyaya geldi. Maşallah. Maşallah. Allah bağışlasın Amin canım Ah, Babam Ömer gelecekti Müsaadenle ben kapıyı açayım ha, Tamam tamam sen işine bak Hoş geldin babacığım Hoş bulduk kızım Misafirin varmış Evet Umeys'in kızı Esma hmm, Şu Habeşli deniz yolcusu mu? Evet merhaba Merhaba Demek sizde muhacirsiniz bizde Evet öyle Medine'ye hicretle biz sizi geçtik. Biz peygamberimize sizden daha layığız. Hayır, vallahi öyle değil. Babam sana takılıyor Esma. Hayır Hafsa, bunu kabul etmiyorum. Biz Habeşistan'a Allah rızası için hicret ettik. Ömer o zamanlar daha yeni Müslüman olmuştu. Ömer, bana az önce Medine'ye hicretle biz sizi geçtik dedin. Vallahi siz Resulullah'la birlikte hicret ettiniz ve o sizin açlarınızı doyurdu, cahillerinizi eğitti Biz de Habeşistan'da Müslümanların uzağında onlara nefret besleyen bir memlekette bulunuyorduk Bütün bu sıkıntılar Allah ve Resulü'nün rızası içindi Allah'a yemin olsun ki bana dediklerini gidip Resulullah'a söyleyinceye kadar ne bir lokma yiyeceğim ne de bir yudum su içeceğim Biz eziyet görüyorduk ve korkutuluyorduk Hazreti Peygamber'e bunları söyleyeceğim ve ona soracağım. Yemin olsun ki ne yalan söylerim ne de gerçeği saptırırım. Tek bir kelime bile eklemeden gelir size duyduğum cevabı anlatırım. Hazreti Ömer Esma'yı hicret gibi hassas bir konuda kızdırmıştı. Hazreti Ömer'in söyledikleri Esma'nın ağrına gitmişti. Durumu Allah Resulüne anlatmak üzere hemen onun yanına gitti. Peygamberimiz Esma'nın yüreğine su serpen şu cevabı verdi. ''O bana sizden daha layık ve yakın değildir. O ve onunla beraber hicret eden arkadaşları için bir hicret sevabı vardır. Ey gemi ahalisi, sizin içinse iki hicret sevabı vardır. Birisi Habeşistan'a hicret, öbürü Medine'ye, peygamberin yanına hicret.'' ''Ya Resulallah, dünyadaki hiçbir şey bizim için sizin şu sözleriniz kadar mutluluk verici olamaz.'' Medine'ye yeni gelen muhacirler orada önceden yaşayan Müslümanların yakın ilgisi sayesinde çabucak yeni yaşamlarına uyum sağlamışlardı Cafer gel sana pazar yerini göstereyim İyi olur Zeyd benim de bir an evvel bir işe başlamam lazım Endişelenme Allah rızkını kazanacağın bir vesile verecektir Hadi şu tarafa doğru yürüyeceğiz Medine bereketli toprakları olan bir yer galiba Pek çok kurma bahçesi gördüm Evet Mekke'ye nispetle çok verimli Medine'nin kuzey ve güneyinde dağlar var Ortasındaki ovada çok sayıda su kuyusu var Ama suların çoğu acı İçilecek suları güney kısmındaki kuyulardan temin ediyoruz Diğerleri ise bahçeleri sulamakta kullanılıyor Allah'ın lütfuyla yemyeşil olmuş bahçeler ne güzel Bazen yağmurun etkisiyle akarsular da oluşur Onlar ne kadar güzel oluyor bir görsen O da nasip olur inşallah Havası da yumuşak. Evet, yaz sıcağı Mekke gibi olmuyor. Kışın daha soğuk oluyor. Biz soğukla burada karşılaştık. Mekke'de kış nedir bilmezdik. Gerçi ilk geldiğimizde hepimiz hastalandık ama sonra alıştık. Resulullah burası için dua etmiş galiba. Evet, Hazreti İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Resulullah da Medine için dua etmişti. Ha bak, pazar yeri göründü. Geldik Şu tarafta hububat satanlar var Bu tarafta ise dericiler Deri tabaklama işini bilirim Eşim Esma da bu konuda mahirdir Onların yanına uğrayalım mı? Ne dersin? Tabi gel gidelim Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Bereketli kazançlarınız olsun Sağ olasın Tulumlar, su kırbaları, ok çantaları Ne güzel ürünler var Elimizden geleni yapıyoruz işte Buyurun yakından bakın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 bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin? Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz. Gördün mü? Bir ızık kapısı açıldı bile. Hamd olsun. Zeyt, sağ ol, beni buraya getirdin. Ben akşama dönerim, sen bekle. Peki Caper, akşam namazında mescitte buluşuruz. Allah'a emanet ol.